Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Korusu'nda ranta, ticarethaneye, yapılaşmaya, talana hayır diyerek eylem yaptı. Koruda yeni kafe ve restoran yapılmasını istemeyen Validebağ Gönüllüleri imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Validebağ Gönüllüleri'nden Olcay Can Akçar, Validebağ Korusu tüm İstanbul halkının Göz bebeğidir, göz bebeğimize zarar verecek herhangi bir uygulamaya izin vermeyeceğiz, atölye binası önünde bir haftadır nöbetteyiz izledi. Koruda geçen günlerde yeni işletmelerin açılabilmesinin önünü açan teklif İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilmişti. Bu teklifin kabul edilmesine tepki gösteren Valdebağ gönülleri dün koru içerisinde bulunan eski atölye binaları önünde eylem yaptı. Validek Bağ Korusu'nda yapılaşmaya, ticarethaneye, talana hayır pankartının açıldığı eylemde grup sık sık koruma, semtime, yeşilime dokunma, her direniş, her yer Validebağ, susma, haykır, yeşiline sahip çık.'' Ağacıma, suyuma, ormanıma dokunma sloganları attı. Yurttaşların yoğun destek verdiği eylemde basın açıklamasını okuyan Olcaycan Akçar, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eski atölye binalarında başlatılan restorasyon çalışmasını çok yakından izliyoruz. İkinci derecede tarihi eser kapsamında tescilli olan bu binalar restorasyon adı altında yıkıldı. Son günlerde Koru'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ölçüm yapan Birilerini görmeye başladıklarını anımsatan Akçar, sorduğumuz sorulara net cevap alamadık. Kimisi yol yapımı için, kimisi ağaç tespiti amacıyla ölçüm yapıldığını söyledi. Eğer yapılan bu ölçümler sonucunda korumuza yeni yollar yapılması, mevcut yolların genişletilmesi, uzatılması veya da asfaltlanması düşünülüyorsa... ...bu planlardan en kısa sürede vazgeçilmesi gerekmektedir diye konuştu kendisi. Haliç Köprüsü'nün yanında yer alan ve bir kısmı park olan alan... ...su sporları merkezi olarak düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelen teklif sert tartışmalar eşliğinde kabul edildi. AKP'li meclis üyeleri su sporları için en uygun yerin Haliç olduğunu belirtirken, CHP'li meclis üyeleri ise Haliç'te inşaat yoğunluğunun fazla olduğunu, yurttaşların gezineceği alanların kalmadığını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin dünkü oturumuna yeşil alan gezi alanı, oyun alanlarının yer aldığı yani halka açık alan olan Haliç düzenleme alanına ilişkin bir teklif geldi. Teklif bir kısmı park olan alana Haliç su sporları merkezi yapılmasını öngörüyordu. Teklifte alana hizmet edecek günübirlik spor teyzeyinde, ve idari birimlerin yer almasına imkan sağlayacak düzenleme yapılması istendi. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi'nde olan alanın bir kısmı boş, bir kısmı ise park alanı. Teklife ulaşım müdürlüğü bazında şartların yerine getirilmesi koşuluyla olumlu görüş bildirildi. Teklifin sonunda yer alan komisyon görüşünde ise bu düzenlemenin kamu yararı taşıdığına değinildi. Teklif görüşmeleri sırasında mecliste tartışma çıktı. CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ İstanbul'un kıyılarında hep çalışma var halk alanı diyoruz ama halka açık olmuyor dedi. CHP'li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu da buraya artık bir yapının gelmemesi gerekiyor. Dolaşan insanlar için alan kalmadı. Haliç üzerinde birden çok proje zaten var diye konuştu. AKP'li meclis üyesi Hadi Diler de Haliç dünyada su örneği olan bir mekandır. İstanbul'un bu merkeze ihtiyacı var dedi. Teklif CHP'li meclis üyelerinin red oyuna karşılık AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bir Alman enerji devinin CEO'su Peter Teyum, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesinin ülkenin rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki ilerlemesi üzerinde ciddi bir etki yapmayacağı öngörüsünde bulundu. Teyum, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada öngörüsünün gerekçeleri olaraksa Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin halihazırda yenilenebilir enerji yatırımlarına vergi indirimi sağlayan düzenlemeyi 2021 yılına kadar uzatmış olmasını Ayrıca ülkedeki birçok eyaletin belirli oranlarda temiz enerji üretimi ve satışını zorunlu tutan yasaları yürürlüğe koymuş olmasına gösterdi. Terium, Donald Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan ülkenin kömür kaynaklarına öncelik verme hedefinin de gerçekçi olmadığını kaydetti. Kömürün kaya gazına oranla pahalı olduğunu, pazarın da kömürden kaya gazına geçişi desteklediğini altını çizen Terium, ABD başkanının bile bu pazarı durduramayacağını ifade etti. Terium, ABD'de karasal rüzgar enerjisinden fayda sağlayan eyaletlerin neredeyse tamamının cumhuriyetçi olduğunu da hatırlatırken bu pazarda dünya liderlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri şirket sayesinde değer zincirinin çoğunun yerel olduğunu da sözlerine ekledi. Terium'a göre Bu gibi faktörler Trump'ın şimdiki yenilenebilir karşıtı politikaları terk etmesinde teşvik edici olabilir. Yeşil enerjilerin çok daha ekonomik olmaya başladığını da kaydeden teriyum, bu yılın Ağustos ayında Şili'de gerçekleştirilen güneş enerjisi yarışmasında kilowatt saat başına 2.91 dolar sent ile kazanıldığını hatırlatırken bir doğal gaz santralinin bu düzeyde bir fiyat ile üretim yapamayacağını vurgu yaptı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.